Radyo Tiyatrosu Kadın Düşmanı Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu Yazan Alfred Hitchcock Radyoya Uyarlayan Tayfun Türkili Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar Ses Kayıt İsmail Sert Montaj Muhittin Sami Yaygıngöp Aynı haberler. Sıkıldım artık. Polisimize de maşallah yani. Katili yakalayacağını kadınların evden dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyor. Oh ne hala. Katil sanki evde oturanları öldürmeyecek mi? Oh, ne sıcak. Ne bunaltıcı bir akşam. Verandaya çıkıp serinleyeyim biraz. Şu hale bak. Sokaklar bomboş. Dağ hava yeni karardı. Herkes evine çekildi. Anlaşılan polisin uyarısı işe yaramış. İyi akşamlar. <gülüyor> <gülüyor> Ay, sen miydin prensim? Çok korkuttun beni. Neden? Sana geleceğimi biliyordum. Sinemaya gitmeyecek miydik? Gideceğiz tabii. Kafamda az önce radyo haberleri vardı. Sen de tam o sırada gelince <gülüyor> korktum biraz. Radyoda ne haberleri vardı ki ben dinleyemedim Aman canım şu kadın katiliyle ilgili şeyler Yakalamışlar mı yoksa Yok canım nerede Yakalamadıkları gibi bir de millete sakın evden çıkmayın diye uyarı yapıyorlar Kendi beceriksizliklerini böyle örteceklerini sanıyorlar Tut bir dakika e, Yani halka evden dışarı çıkmayın mı diyor polis Evet Katilin yeni cinayetler işleyeceğinden korkuyorlar anlaşılan Şimdi sokakların neden boş olduğunu anladım Dışarıda kimsecikler yok biz de tam sinemaya gideceğimiz günü bulduk İstersen vazgeçelim Lavinia Aa neden Şey katil Yani polis dışarı çıkmayın dediğine göre Acaba doğru olur mu evden çıkmamıza? Saçmalama Francine Adamın biri bir kadın öldürdü diye eve mi kapanacağız yani Ama bu adam bir değil Sekiz kadını öldürdü Lavinia Ayrıca hala bulunamayan Eliza Hamsal'ı da unutma Eliza Hamsal'ın öldürüldüğü ne malum ...hem böyle güzel bir havada... ...kadın katilinin birini öldüreceğini düşünemiyorum doğrusu. Sen de düşünmesen iyi edersin prensin. Peki. Düşünme diyorsan düşünmeyeyim. Sinemaya daha vakit var. Birer kahve içer miyiz? İyi olur ya. Sinirlerimiz yetişir. Şimdi yapar getiririm. Sen burada bekle. Ay, yo yo yo. Ben e, de seninle içeri geleyim. Frensin. Tamam tamam. Burada beklerim seni. Dışarıda durum ne merkezde John? Halk uyarılarımızı ciddiye almış mı? Herkes evinde müfettiş Kennedy. Korkudan kimse sokağa çıkmamış. İnsanları böyle korkutarak evlerine hapsetmek hoş bir şey değil ama eh, yapabileceğimiz başka bir şey yok. Bence radyodan bu uyarıyı yaparak kasabalıların can güvenliğini sağladınız efendim. En azından kadın katili yeni kurbanlar bulamaz. Belki. Ama söyler misin insanları daha ne kadar evlerine hapsedebiliriz John? Hava karardıktan sonra sokaklar boşalınca esnaf ne yapacak? Hı? Sinemalar, tiyatrolar, büfeler, kafeler... <gülüyor> bu sektörde çalışan yüzlerce insan sokaklar boşaldığı için nasıl müşteri bulacak? Mutlaka bu kadın katilini en kısa zamanda yakalamalıyız. Herkes elinden geleni yapıyor müfettiş. Kasabaya gelen bütün yabancılar izleniyor. Eski sabıkalılar tek tek kontrol altında. Evet, her şey yapılıyor ama elimizde ne var? hoca bir hiç... Katili ne kimliği, ne cinsiyeti, ne yaşı, ne boyu. Hiçbir şey, hiçbir şey yok. Daha kimi aradığımızı bile bilmiyoruz. Ya çok şanslı ya da çok profesyonel biri olmalı. Şu ana kadar sekiz kadın öldürdü. En küçük bir ipucu dahi bırakmadı gerisinde. Katili cinayeti işlerken gören biri bile olmamış. Elimizde küçük de olsa bir tarif olsaydı... Ekiplerle temasa git John. Kasabanın en ücra köşelerini bile denetlesinler. ...kim olursa olsun hemen gözaltına alsınlar. Özellikle gece dışarıda dolaşan... ...kadınların peşlerine düşsünler. Eğer katil o kadınların peşindeyse... ...yakalama şansımız olabilir. Peki efendim. Hala sinemaya gitmemizde ısrarlı mısın ya? Elbette. Yerlerimizi ayırttım bile. Filmin başlamasına bir saat kaldı. Daha Helen'e uğrayıp onu da alacağız. Helen'in geleceğini hiç sanmam. Aa, neden? Daha dün konuştuğumuzda ben de geleceğim dememiş miydi bize? Helen çok korkaktır Lavinia. Eğer radyodan polisin uyarısını dinlediyse sinemaya gitmekten vazgeçmiş olabilir. Ben onu ikna ederim. Hadi gidelim. Peki. Hey kızlar! Nereye gidiyorsunuz? Sinemaya bayan Ensın. Kan kardeşler adında komedi filmi varmış. Sizlerin yerinde olsam böyle bir gecede evimden dışarı çıkmazdım. Ortalıkta dolaşan ve kadınları boğazlayan kadın düşmanını unutmayın. Aa, bizi düşündüğünüz için teşekkür ederiz Bayan Ersin. Ama böyle bir gecede kadın katilinin cinayet işleyeceğini sanmıyoruz doğrusu. Siz bilirsiniz. Ben söyleyeyim de. Bak gördün mü? Kapıyı kilitlediği yetmiyormuş gibi bir de sürgüledi. <gülüyor> Kilitleyip sürgülemese ne olur ki? Kadın katili onu ne yapsın? 70 yaşında kadın. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar gevezelik yeter Fransin Helen'i bekletmeyelim Lavinia nasıl böyle vurdum duymaz oluyorsun Kadın düşmanı hakkındaki söylenenlere inanmıyor musun yoksa ay, Yaşlı kadınları bilmez misin her şeyi abartırlar Dedikodu ve heyecan verici haberler yaymayı pek severler Ayrıca cinayet haberleri de beni sarmıyor canım Ama Hetty'nin öldürülmesinin üzerinden bir ay geçmesine rağmen Roberta da öldürüldü biliyorsun Sonra Eliza da kayboldu. Buna ne diyorsun? Hetip pazarlamacının biriyle kaçmıştı. Bence katili o pazarlamacı olabilir. E, Roberta'nın hiçbirimizin görmediği yabancı bir kasabadan sevgilisi vardı. Onu da o öldürmüştür. Bunun kadın düşmanıyla ne alakası var Allah aşkına? Peki ya diğerleri? Altı kadın daha öldürüldü. Onları da kimin öldürdüğü bilinmiyor. Hepsi mosmormuş. Dilleri de bir karış dışarıdaymış. Yani hepsi aynı şekilde öldürülmüşler. Olabilir. Birini kadın düşmanı öldürdüyse öbürlerini öldürenler de polisi şaşırtıp şüpheleri kadın düşmanının üzerine çekmek için aynı şekilde öldürmüş olabilir. Ay, senin eve giden bu dere yatağını hiç sevmiyorum Levinya. Burada insanı kesseler kimsenin ruhu duymaz. Üstelik köprü de öyle eski ki devamlı sallanıyor. Ama sen evine dönebilmek için mecburen buradan geçmek zorunda kalıyorsun. Ben gündüz gözüyle bile geçmek istemem buradan. Hayatım ben 32 yıldır her gün gece gündüz bu yoldan ve bu köprüden geçiyorum. Ve hiçbir zaman da korkmadım. Katil düşmanı bu köprünün altına ya da şu ağaçlardan birinin arkasına saklanmış olabilir. Ve Eren ortaya çıkıp bizi öldürebilir. <gülüyor> Aptalca laflar ederek sinirlerimi bozma prensin. Bana göre hava hoş. Her evden çıkışta ve gelişte bu köprüyü tek başına geçmek durumunda olan sensin. Yalnız başına yaşamaya nasıl dayanıyorsun Lavinya? Dayanamayacak ne var ki Benim gibi otuzunu geçmiş kızlar Yalnızlığı severler hayatım Ay, Sinemaya gitmekten vaz mı acaba Kadın düşmanı bizi izliyor olabilir Bizi öldürmesini de engelleyemeyiz de Saçmalama Hiçbir şeyden vazgeçecek değiliz Eğer bu kadar korkuyorsan Kestirme yoldan gideriz he? Bilmiyorum Vakit o kadar geç değil Cinayet işlenmesi için henüz erken <gülüyor> Gele hadi şu patikadan gidelim Korkuyorum Levenya. Ee, acaba koşsak mı? Saçmalama Fransin. Ah, aman Allahım. Ee, şuraya, şuraya bak Levenya çalıların oraya bak. Ee, ne var ki orada? Bir, bir, bir kadın yatıyor, çalıların dibinde. Bak, görmüyor musun Levenya bir kadın bu. Ah, ah. Aman Allahım. Evet bir kadın. Gel benimle. Hayır, hayır gelemem. Gel diyorum. Hayır. Belki de yardıma ihtiyacı vardır. Yüzü koyun yatıyor. Yaşıyor mu? Hayır, vücudu buz gibi. Ölmüş olmalı. Hayır, ölmüş mü? Kim acaba? Sırt üstü döndürüp yüzüne bakalım. Ah! Hayır, olamaz. Eliza Hamsel bu. Yüzüne bak Levin ya. Dil ağzından çıkmış. Kadın katil öldürmüş onu. Söylemiştim sana o buralarda, o buralarda işte. Sakin ol, sakin ol. Şimdi bilir ne zaman öldürüldü bu kız. İki gün önce kaybolmuştu. Polisler onu arıyordu. Şimdi burada. Öldürülmüş. Tıpkı teki kurbanlar gibi. Kadın katil öldürmüş onu. İmdat! Aa, İmdat! Var mı? İmdat! Darm! mı dedim? Hemen polis aramalıyız. <gülüyor> Sen bana sıkıca sarıl Lavinya. Çok üşüyorum. Aa. Kış aylarında bile böyle üşüdüğümü hatırlamıyorum. Aa, sarıl bana Lavinya. Sarıl bana Tamam Francine kendine gel artık. <gülüyor> Korkacak bir şey yok. Bak polisler de burada. İyi akşamlar Bayan Lavinya. Bayan Francine ben polis müfettişi Kennedy. Eliza Hamsal'ın cesedini bulan sizlersiniz değil mi? Evet, e, sinemaya gidiyorduk. Kestirme olsun diye buradan giderken onu çalılar arasında gördük. Onu, Elisa'yı kadın katili öldürdü değil mi? Bilmiyoruz. Ama öldürülme şekline bakılacak olursa bu cinayeti de onun işlediğini sanıyoruz. Diğer kurbanlar gibi boğazı sıkılarak öldürülmüş. Biliyordum ben, biliyordum işte. O alçak bütün kadınları öldürecek. Lütfen sakin olun, onu yakalayacağız. Ne zaman müfettir? Daha kaç kadın öldürüldükten sonra? Hala o sapığın kim olduğunu bile bilmiyorsunuz. Eliza onun dokuzuncu kurbanı oldu. Ardında en ufak bir ipucu bile bırakmıyor. Ne parmak izi ne başka bir şey. Ne onu gören ne de tanıyan biri var. Eh, neyse sizinle işimiz bitti artık gidebilirsiniz. Yarın bir ara karakola uğrayıp yazılı ifade vermenizi rica edeceğim. Olur geliriz. Gel hadi Prensin gidelim buradan. Sizi evinize kadar bırakmamı ister misiniz hanımlar? Hayır gerek yok. Hem biz evimizde değil sinemaya gidiyoruz. Nasıl isterseniz. John cesedi ambulansa koyup morga gönderin. Bakalım otopsi sonucu ne çıkacak. Peki müfettiş. Yürü bir an önce uzaklaşalım buradan Francine. Nereye gideceğiz Davinia? Helen'in bizi beklediğini unutma. Ben, ben bugüne kadar hiç ölü görmemiştim Davinia. Unutmaya çalış tatlım. Eliza'yı gördüğünü aklından çıkart tamam mı? Cesedin neye benzediğini aklına getirme. Aha, saat 9'a geliyor Sinemaya geç kalmayalım Sinemaya mı? Elbette bize gerekli olan bu olayı unutmak Hem film komediymiş Tabi ya Elisa'yı ne çabuk unutabildin Unutmadım ama unutmamız gerekli Hatırlamak neyi geri getirir ki Ama Elisa orada ölmüş ve Gülmeye ihtiyacımız var Ve hiçbir şey olmamış gibi sinemaya gideceğiz <Gülüyor> Sana friends. inanamıyorum Eliza senin arkadaşındı. Versin. Kendine gel. Onun için hiçbir şey yapamayacağımızı anlamalısın. Asıl kendimiz için bir şeyler yapmalıyız. Ben eve gitmek niyetinde değilim. Eve ne yapayım? Aklıma Eliza'yı getirip ağlayayım mı? Artık onu düşünmek değil, unutmak istiyorum. Tavsiye ederim, sen de aynı şeyi yap. Kadınları öldüren bu katil kim? Bizim kasabadan mı yoksa yabancı biri mi? Hem neden erkekleri değil de sadece kadınları öldürüyor? Bilmiyorum psikopat biri olmalı. Belki de kadınlar tarafından aşağılanan biridir. Bu yüzden de aklınca onlardan intikam alıyor olmalı. Madem öyle kendini aşağılayan kadından intikam lazım. Başkalarını niye öldürür ki? Neyse keselim bu konuyu ha. Helen'in evine geldik. Bak baranda da oturmuş bizi bekliyor. Merhaba Helen. Artık hiç gelmeyeceksiniz sandım küçük hanımlar... ...tam yarım saat geciktiniz... ...haberiniz var mı? Sorma Elen... ...sana gelirken... E, kapa bilmiyorum. çeneni... Şey, e, Eliza'nın öldürülüp dere yatağına atıldığına dair... ...korkunç bir şey işittik de... Sahi mi? Kimden duydunuz? Cesedin ne zaman bulmuşlar? Bulunan bir şey yok elencim. E, ...sadece söylenti işte... E, ben bu gece evden dışarı çıkmak istemiyorum... Neden? E, bilmiyorum... İçimde bir ürperti var şu kadın katilinin yüzünden olmalı Ne zaman onun adını duyacak olsam tüylerim diken diken oluyor Benim de Saçmalamayın kızlar İnsan korku içinde hayatını sürdüremez Bugün dışarı çıkmayacaksın peki yarın öbür gün daha sonraki günlerde ne yapacaksınız Kendinize hep eve mi kapatacaksınız yani ah, Hayır ama en azından kadın katil yakalanıncaya kadar Katilin ne zaman yakalanacağını Allah bilir Yakalanmayabilir de Hadi toparlanın da sinemaya gidelim fazla vaktimiz kalmadı İçeri gidip çalımı alayım üzerime Tamam şekerim gecikme Lavinia Ona neden Eliza'nın cesedini bulduğumuzu söylemedik Söyleyip de Helen'i heyecanlandırınca elimize ne geçecek Bizim gördüğümüzü söyleseydik daha fena olurdu Yarın daha sakin bir ortamda söyleriz Baksana neredeyse sinemaya gitmekten vazgeçecekti Sen de şu korkunu yenmeye bak Allah aşkına Geldim işte Sanırım sen haklısın Lavinia Eve kapanmak insanın ruh sağlığını etkileyebilir. İnsanın düşüncelerinden kurtulmasının en iyi yolu oyalanmak. Aferin Helen. İnan doğru olan bu. Gidelim hadi. Ne kadar garip. Daha gece yarısına saatler var ama sokaklar bomboş. Eskiden bu saatlerde çocuklar sokaklarda oynardı... Genç kızlar sokaklarda dondurma yiyerek dolaşırdı. Şimdi ise sıcaktan buğlar çıkan kaldırımlarda kalmış... ...sinik seksek oyunu çizgileri bile bir hoş duruyor. Böyle bir gecede sokaklarda olmak için... ...aklımızı yitirmiş olmamız gerekiyor. Canım abartmayın bu kadar. Bu kadın katili her kimse... ...aynı anda üçümüzü birden öldürecek değil ya. Üstelik cinayetler de... ...2-3 ay aralıkla işlendi öyle değil mi? Hiçbir cani her gün adam öldüremez benziyiz. <Gülüyor> Ben kadın düşmanıyım. Ay, ay, ay. Bu geceki kurbanlarım sizler olacaksınız. <gülüyor> ay, ay, ay. Tom seni budala herif. <gülüyor> <gülüyor> Bu yaptığın çok aptalca bir şeydi. Korkma Hansin. Özelim <gülüyor> istasyonunda çalışan Tom Hanks. Az <gülüyor> kalsın yüreğim yerinden fırlayacaktı. <gülüyor> Salak şey bir de gülüyorsun. Nasıl sizleri acayip korkuttum değil mi kızlar? Dua <gülüyor> ki üzerimde tabanca yoktu. Yoksa yemin ederim hiç düşünmeden tetiği çekerdim. Bu yaptığın şaka hiç hoş değildi gerizekalı herif. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah öyle çok korktum ki. Ama... Bak Francine nasıl korkuttun. Bunu yapmaya utanmadın mı? Ya affedersiniz ya, böyle korkacağınızı hiç düşünmemiştim. Francine çok özür dilerim. Özür dilermiş. Eliza'ya ne oldu biliyor musun? Öldü. Ve onun öldüğü sırada sen kadınları korkutarak eğleniyorsun. Bu yaptığından utanman gerek. Çok özür dilerim bundan haberim yoktu. ...şey gideceğiniz yere kadar sizinle gelmemi ister misiniz? Olduğun yerde kal bay kadın katili. Korkutacak başka kızlar bul. Ya da git ve küçük Eliza'nın o ölü yüzünü seyret. Onun o halini daha eğlenceli bulacağından eminim. Yürüyün kızlar. Fransin kes artık ağlamayı. Sadece kötü bir şakaydı Tom'un yaptı. Neden bu kadar uzatıyorsun? Sana söylemek istememiştik ama... ...dayanamıyorum ben söyleyeceğim. Eliza'nın cesedini biz bulduk Helen Ne Siz mi buldunuz Ah evet Sana gelirken dere yatağının oradaki çalıların dibinde Çok kötü bir manzaraydı İlk görmedin onu Helen Dili dışarı çıkmıştı Aman Allah'ım Bu çok korkunç bir şey Peki neden Eliza'nın cesedini bulduğunuzu bana söylemediniz Lavinia senin heyecanlanıp korkmanı istemedi Çünkü onu unutmak istiyoruz Helen ...sinemaya bütün bu olanlara karşın gitmek isteyişimizin nedeni de bu. O yüzden olanlardan söz etmek istemiyoruz. Sinemaya geldik. Bilet paralarını hazırlayın bakalım. Sinemaya girmeden önce yanındaki kuruyemişinden bir şeyler alalım. Olur. Patlamış mısır ister misiniz kızlar? Birim seyrederken iyi gidiyor ha? Ben yerim. Frensin sen de yer misin? Ne söyledin Levin'e? Allah aşkına çıkart aklından Eliza'nın cesedini Frensen. Kaç kere söyleyeceğim Un tonu. Tabii tabii ne sormuştun bana? Patlamış mısır yer misin diye sormuştum. Ee, olur yerim. Bil bize üç tane patlamış mısır verir misin? <Gülüyor> tabii. Üç tane patlamış mısır. Buyurun. Mısırları daha yeni patlattım tazedir. Hmm, teşekkürler Bil. Al bakalım parasını. Bu gece çok güzelsiniz bayan Lavinia. Hoş gündüz de aynı güzellikteydiniz ya Edip teşekkür ederim Bil Aslında kasabanın en güzel kızısınız Yeter Bil Aslında senin gibi bir kızın evlenmesi gerekirdi Kes dedim sana Benim evlenip evlenmemem senin neden bu kadar ilgilendiriyor ki e, Affedersin Lavinia. Bil sana asılıyor galiba Daha çok asılır Lavinia onun gibi serseme yüz verir mi hiç Aman bırakın şu gerizekalıyı kızlar ...mızırları aldık. Gidelim hadi. Şey, az kalsın söylemeyi unutuyordum. Neyi? Öğlenleyin... ...çikolata almaya geldiğinizde... ...adamın biri sizi sormuştu bana Lavanya. Öyle mi? Kim peki? Adamı tanımıyorum. Yabancıydı sanıyorum. Üzerinde çizgili lacivert elbise vardı. İnce, uzun boylu... ...soluk yüzlü birisiydi. Ee, sonra? Dikkatle baktı. Siz dışarı çıktıktan sonra yanıma yaklaşarak... ...kim olduğunuza dair sorular sordu. Peki sen ne cevap verdin ona? Ben de ona kasabamızın en güzel bekar kızı Lavinia Napster dedim. O da çok güzel kız nerede oturuyor diye sordu. Herhalde ona Lavinia'nın adresini vermemişsindir Bil, değil mi? Evet. Tabii ki vermemiştir. Evet. Bil bir yabancıya Lavinia'nın adresini niye versin ki? Niye susuyorsun bir Ona adresini vermedin değil mi? Ee, şey... Verdin mi vermedin mi? Ee, birdenbire düşünemedim. Adresi verdim. Park Street'te dere yatağına yakın bir yerde oturuyor dedi. Budala, geri zekalı. O an o an aklıma bir kötülük gelmedi. İnanın az önce Elisa'nın cesedinin oralarda bulunduğu haberini öğrenince aklım başıma geldi. Pişman oldum ama artık ne yapabilir? Bunu nasıl yapabilirsin bil? Adam ya aranan kadın katiliyse ya Lavinya'yı öldürürse. Çok çok üzgünüm. Ama belki de büyütülecek bir durum yoktur ha. Sen öyle san kocabuda. Hadi kızlar sinemaya gidelim. Filmin başlamasına 15 dakika kaldı. Çıkalım dışarıya. Sana inanamıyorum Lavinia. Benim söylediklerini duydun. Hala Sinanma diyorsun. Bence bence yapılacak tek şey doğru eve gitmek. Hiç kimsenin sapıklığına kurban gitmek istemem. Bilmelisin Lavinia. Kadın düşmanı bu gece seni arıyor. Helen doğru söylüyor Lavinia. Seni soran o yabancının kadın karsili olduğundan en küçük bir kuşkum bile yok. Senin hakkında bilgi topladığı ortada. Bu <Gülüyor> gece onun kurbanı olmayı istemezsin sanırım. Hayır. Saçmalamayın kızlar O da diğer erkekler gibi kadın meraklısı bir çapkın olmalı Diğerlerinden farksız biri yani Peki ya katilse Ya bu sefer kurban olarak seni seçmişse Siz ne derseniz deyin Ben sinemaya gidiyorum Bu gece herkes çok sinirli Hele benim gibi hayatta bir beklentisi olmayan biri için Çok sıkıcı konuşmalar bunlar Hayattan beklentisi olmayan bir de ne demek Lavinia Yani sen amaçsız mı yaşıyorsun <Gülüyor> ...ne sevdiğim ne de istediğim biri var. Belki de hiçbir şeyden çekinmemem... ...bundan kaynaklanıyordur. Siz evinize gidebilirsiniz. Ben sinemaya gitmek istiyorum. Biraz oyalanabilirim hiç olmazsa. Yapma Lavinia. Adam çapkın olsa ne diye seni bile sorsun. Sen de gözü olsa takip eder, yolunu çevirir... ...ne bileyim arkadaşlık falan teklif ederdi. Bu adamın niyeti belli ki öyle değil. Ben de aynı şeyi düşünüyorum... Bu adam kadın katili sapık olabilir. Filmlerde görüyoruz. Hiçbir sapık böyle ardarda arda cinayet işlemiyor. Bence o katil şimdi Eliza'yı öldürdükten sonra dinleniyordur. Filmlerdeki hikayelere bakarak karar verme Lavinia. Eliza'yı hatırlamıyor musun? Onun yüzüne yeterince baktım. Ve onu unutmam gerektiğine karar verdim. Şimdi de uyguluyorum. Eliza olağanüstü güzel bir kızdı. Bense sıradan biriyim. Kadın katili beni ne yapsın ki? Yanılıyorsun Lavinia. Sen çok güzel bir kızsın. Hatta kasabanın en güzel kızlarından birisin. Koca seçmekle müşküp esnenti olmasaydın çoktan evlenmiştim. Kızlar, filmin başlamasına 10 dakika kaldı. Siz isterseniz evinize dönün. Ben tek başıma filmi seyreder, sonra da eve dönerim. Delirmişsin sen, Lavinia. Burada nasıl seni tek başına bırakırız? <Gülüyor> <gülüyor> Bakın seyirciler bile filmin ne kadar komik olduğunu söylüyor Biraz gülerek aklımızdaki kötü hatıralardan kurtulabiliriz Nasıl biraz sakinleşebiliriz mi Fransin? Ya evet biraz daha iyiyim Ama Elisa'nın dili dışarıdaki görüntüsünü aklımdan hiç çıkaramıyorum Fransin sana kaç kere söyleyeceğim unut onu Dikkat ediyor musunuz sinemada fazla insan da yok e, Olmaz tabi bir taraftan polisin sokağa çıkmayın uyarısı, diğer taraftan Eliza'nın cesedinin bulunma haberleri insanları korkuttu. Acaba biz de polisin uyarısını dinlesek daha iyi olmaz mıydı? Film başlıyor, hadi girelim içeriye. Zil çalalı üç dakika oldu, neden başlatmıyorlar filmi? Sakin ol Fransin, başlatırlar şimdi. Sayın seyircilerimiz, ben, ben sinema müdürü Albert Paul. Bu gece polisin uyarısı nedeniyle sinemayı erken kapatmak zorunda olduğumuzu bilmenizi isterim. Bu gece fragman ve haber filmi gösteremeyeceğimiz için özür dileriz. Kasaba polisi film sonrası doğruca evlerinize gitmenizi söylememizi istedi. Polisler sokaklarda devreye dolaşacaklar. Eğer kuşkulu bir durumla karşılaşırsanız polise başvurabilirsiniz. Ay, bu duyuru bizim için... Şimdi Yaşasın Tehlike adlı filmimizi izleyebilirsiniz. İçimizdeki bu korkuyla nasıl izleyeceksek artık? Çok basit. Unutun olanları salon kararda film başlayacak Lavinya Ne var Helen Biz salona girdiğimizde arkamızdan çizgili lacivert renk bir adam girdi içeri Ee, ne var bunda Şu kuru yemişçi bilin tarif ettiği adam Şimdi de senin tam arkanda <gülüyor> duruyor Tartıklan Helen Ay, Elbette Sen dönüp de bakma Ben bakarım <gülüyor> ha, Aman Allahım <gülüyor> Işıkları yakın Işıkları yakın Helen kes şu bağırmayı delirdin mi İnanamıyorum sana Helen. Gülünç bir duruma düşürdün bizi. Lavinia doğru söylüyor Helen. Yersiz bir tasa yüzünden telaşlanıp rezil ettin bizi. <gülüyor> tamam. İkide bir de hatırlatıp da güldürmeyin beni. Bunun gülünecek ne tarafı var ki? Sen ayağa kalkıp ışıkları yakın diye bağırdığın an... ...utancımdan yerin dibine battım doğrusu. Zavallı adam. Meğer müdürün kardeşiymiş. Ne bileyim müdürün kardeşi olduğunu. Üzerindeki elbise kuru bilin tarifini uyunca... ...onu Lavinia'nın adresini sorduğu adam olduğunu sandım. Hem özür diledim ya. E başka ne yapabilirim? Yarın bütün kasabanın bizden söz edeceğine yemin edebilirim. He fena mı? Bu sayede şöhret olduk işte. <gülüyor> <gülüyor> Nedense ama çıkışı bu kapıya geldik ki? E, polisin uyarısına kulak verip hemen evimize gitseydik daha iyi olmaz mıydı? İkide bir polisten söz etme Frensin. Hepsi de birbirinden beceriksiz. Katili yakalayıp hapsedeceklerine halka evlerini hapsediyorlar. Ben hiçbir şeyden korkmuyorum. ...kadın katili çoktan uzaklaşmıştır buralardan. Ha, olabilir. E, polisin kendisini her tarafta arayacağını düşünerek kaçmıştır. Yine de bir an önce evlerimize dönsek iyi olur kızlar. Bakın kafede de kimse kalmadı. Hadi kalkalım. <gülüyor> tamam Fransin tamam kalkalım. Hayatımda senin kadar korkak bir kız görmedim. Şu hale bakın sokaklar bomboş... ...güzüken tek şey ışıklı vitrinlerdeki cansız mankenler. Umarım onlardan da korkmuyorsunuzdur prensin. Hem belli mi olur? Eğer saldırıya uğraşsak o cansız mankenlerden yardım isteyebiliriz. Aman ne kadar komik. Oh, bu gece hava çok sıcak. Evet, bunaltıcı bir hava var. Nasıl uyuyacağız bilmiyorum. Kadın katili yüzünden pencereleri de açamayacağız Önce seni evine bırakalım Frensine Hayır önce biz seni evine bırakacağız Öyle değil mi Helen? Aa, elbette seni nasıl yalnız bırakabiliriz Ay, Saçmalamayın Sizlerin evi benden önce Beni evime bırakmaya kalkışırsanız Geriye tek başınıza dere yatağından geçmek zorunda kalacaksınız Bir yaprak kıpırdarsa ikinizin de korkudan öleceğine eminim Madem öyle Helen'i evine bırakalım Sonra senin evine gidelim. Geceyi sende geçiririm. Olmaz öyle şey. Herkes kendi evinde yatacak. Hem neden benim için bu kadar korkuyorsunuz... ...anlamıyorum. Kadın katili sizlerin de peşinizde olamaz mı yani? Kuru bilin söylediklerini unutuyorsun. Yabancı adam bizim evimize değil... ...senin evinin adresini sormuş ona. Biliyor musunuz? Siz ikiniz insana ne güzel moral veriyorsunuz. Şu hale bak... 10 dakikadır tek kelime etmeden yürüyoruz. Ne yapmamızı istiyordun ki? Kızmasanız imdat diye bağıracağım ama. Saçmalama Helen. Sinemada yeteri kadar rezil ettin bizi zaten değil mi? Bir de sokakta yapma Allah aşkına. Şarkı söylemeye ne dersiniz? Bu halde nasıl söyleriz? Bizim yerimize cırcır cır böcekleri söylüyor zaten. Böylesi bir gecede, böylesi bir sokak... ...ancak korku filmlerinde görülür. Vakit henüz gece yarısı olmuşken... ...her taraf bomboş... Evlerin ışıkları bile sönmeye başladı. Her ev, her kapı demirden zırhla korunmaya alınmış gibi. Çünkü onlar korkuyor. Bizim gibi deli değiller. Sadece biz evde kalmış kızlar, tehlikelere açık yürüyoruz. Sayısız ağustos böceği de bu yalnızlığımızı arkadaş olup bizi izliyor. Evet, seni evine getirdik Frensen. Hadi canım, sana iyi geceler. Lavinia, Helen, bu, bu gece bana konuk olsanız. Gecenin bir yarısı oldu birer kahve içer, oyalanırız ha? Teşekkür ederiz hayatım ama buna gerek yok Hayır olmaz Sizleri ölmek korkusuyla bırakamam Öyle güzel ve zarifsiniz ki Size kıymalarına dayanamam Yalvarırım kızlar Yalvarırım ne olur bu geceyi benim evimde geçirin Yapma Frensen Bu kadar korkaklık yeter Eve gider gitmez seni telefonlar ararız tamam mı? Söz mü? Söz söz <gülüyor> Eve sağ olarak döndük diyecek ve yarın piknik yapmak için hazırlık yapacağız Kendi ellerimle salamlı sandviçler hazırlayacağım size Anlaştık değil mi? Telefon edeceksiniz değil mi? E söz verdim ya Ben de gider gitmez arayacağım seni Francine İyi o zaman İyi geceler öyleyse <gülüyor> İyi geceler canım Francine tedbirini almış Baksana kapıyı kaç kere kilitledi <gülüyor> <Gülüyor> Hadi şimdi seni evine götürelim bakalım. Peki. Saat kulesi gece 12'yi çalıyor. Duyguların nasıl Lavinia? Hangi duygular? Korku duygundan söz ediyorum elbette. Ağaçların arasında bu ıssız yolda yürüyen bizden başka kimse yok. Herkes uykuda. Ve son olaylara bakarsak güvendelerdi. ...ibdaya var mısın? Şu an kentte bizden başka kimse yoktur sokaklarda. Ben korkmuyorum Helen. En azından evlerinde oturup... ...kapılarına iki kilit vuranlardan daha cesurum. Çünkü onlar güvendeyken bile korkuyor. Ama ben... ...evime geldiğinde hiç korkmayacağım. Evet senin evine de geldik Helen'cim. Lavinya... Hı? ...biliyorum istemiyorsun ama... ...gel inat etme... ...bu geceyi benim evimde geçir. Hayır yoluma gideceğim... Evine bir hayli yolun var Lavinia. Dere yatağındaki o çukura ineceksin. Orası çok korkunç bir yer. Oradan merdivenleri çıkıp köprüyü geçeceksin. Helen, ben o yolu tam 32 yıldır kat ediyorum. Çünkü benim evim orada ve şu ana kadar da başıma hiçbir şey gelmedi. Biliyorum tatlım ama şimdi durumlar karışık. Ortada bir kadın katili dolaşıyor ve bu gece Elizayı öldürdü. Düşünüyorum da neyi düşünüyorsun Helen? ...bazen insanların ölmek istediğini... ...bu gece oldukça garip bir tavrın var senin. Sadece korkmuyorum Helen. Ayrıca garip biri falan da değilim. Aksine oldukça uyumlu biriyim. Katilin bu gece ortalıkta dolaşacağına inanmıyorum. Hem her taraf polis dolu. Hani nerede? Bunca yol yürüdük bir tek polis arabası ya da polis çıkmadı karşımıza. Ayrıca bizim beceriksiz polise güvenme. Onların çoğu şu anda evlerine gidip uyumuşlardır bile. Bak Helen... Eğer en küçük bir tehlike sesseydim... ...inan bana evime gitmez sizlerle kalırdım. Ayrıca bu heyecan verici olay... ...beni biraz da eğlendiriyor doğrusu. Eğlendiriyor mu? Yani masum kadınları öldüren sapık... ...manyak bir katil ortalıkta dolaşırken... ...sen bu durumu eğlenceli buluyorsun. Kendime göre öyle buluyorum. Hem... ...belki de bu yalnız yaşamanın... ...hayatında heyecan verici hiçbir şey bulunmayan... ...evde kalmış bir kızın aptalca duyguları olabilir. Ama bu durum beni heyecanlandırıyor... Sıradan hayatıma renk katıyor hırsı. Ölümle eğlenilmez Lavinia. Katiller hele amacı sadece kadınları öldüren bir katilin işlediği cinayetler... ...normal insanların hayatına renk katmaz. Aa evet bir bakıma belki de normal düşünmüyorum. Ah, neyse hadi evine gir ve diğerleri gibi sen de iki kere kitle ve... ...sabaha kadar da kimseye açma tamam mı? Eve gidince hemen beni ara. Tamam canım. Seni de Francine'i de ararım. Sen arıncaya kadar uyumayacağım Lavinia. Söz dedim ya arayacağım Hadi gir içeri Sen tek başına yoluna devam ederken Ben kendimi suçlu hissedeceğim Telefon etmeni beklerken de kendime sıcak bir kahve hazırlayıp içeceğim İyi geceler Lavinia İyi geceler tatlım Evet Şimdi eve gitme sırası sende ...beş dakikaya kadar evimde olacağım... ...güvende olacağım ve hemen... ...Frensen ve Helen'e telefon edeceğim. <gülüyor> Karşıdan bir adam geliyor. Kim acaba? Yüzü de görünmüyor. Aman tanrım sakın kadın katil olmasın. Bana doğru geliyor. <gülüyor> Sakin olmalıyım, korkmamalıyım. Sıradan biri olabilir. Hem bana saldırmaya kalkışacak olursa bağırırım... Sağım solum ev dolu. Sesim birileri duyar. Olmadı birinin kapısını çalarım değil mi? Aman Allah'ım adamın elinde sopa da var. İyi geceler bayan Labine. Ah, siz miydiniz müfettiş Kennedy? Evet benim. Bütün polisler kasabada görevli. Allah. Ben de çıkıp etrafı kolaçan edeyim dedim. Siz bu saatte nereden geliyorsunuz? Şey arkadaşlarımla sinemaya gitmiştik de onları evlerine bıraktım şimdi de ben evime gidiyorum. Çok cesur birisiniz. Böyle bir günde evden çıkmamanız gerekirdi. Neden? Kadın düşmanı yüzünden mi? Onu hala yakalayamadığımızı biliyorsunuz. Ve siz onu yakalayıncaya kadar da bizlerden evimizden dışarı çıkmamamızı istiyorsunuz. Sizin göreviniz suçluyu yakalamak mı yoksa insanları eve hapsetmek mi? Elbette suçluyu yakalamak... ...ama masum insanların hayatını da kurtarmak. O sapık katilin kimliğini... ...tespit edinceye kadar... ...en azından halkın böyle davranması gerekiyor. Ee, sizi evinize bırakmamı ister misiniz? Hayır gerekmez. Ben kendim giderim. Dere yatağını geçmek zorundasınız ama. Olsun ben alışkınım. Az önce kadın katilinin kimliğinin belli olmadığını söylediniz. Bu katilin siz olmadığını... ...nereden bileyim? <gülüyor> Yapmayın Mayan ya. Ben beş yıldır bu kasabanın polis müfettişiyim. Beni tanıyorsunuz. Evet ama büyük bir ihtimalle katil de bu kasabadan biri. Kimliği ortaya çıkınca aa biz bunu tanıyoruz diyeceğiz. Pekala Bayan Lavinia. Siz gerçekten çok cesur bir kadınsınız. Ben buralarda dolaşıyorum. Gerekirse bağırın mutlaka duyar yardımınıza gelirim. Teşekkür ederim müfettiş. Umarım bu gece kadın katilini yakalarsınız. İyi geceler. İyi geceler Bayan Lavinia. Hem cesur hem de çok güzel bir kadın. Böyle bir kadınla evlenmeyi çok isterdim. Sahi bugüne kadar neden evlenmemiş ki? Birkaç dakika sonra evime gelmiş kapıyı kapatmış olacağım. Az kaldı. Sadece birkaç dakika. İşte dere yatağına geldim. Helen'le Prensin'in dediği gibi burada adam keserler kimse duymaz. En yakını ev elli metre ödedi. Kadın düşmanı buralarda bir yerde gizlenmiş olabilir mi acaba? Yok canım sanmam. Daha birkaç saat önce Eliza'yı burada bulmuştuk. Adam aptal mı bu kadar? Kızı öldürdüğü yerde dolaşsın. Sonra polis buraları didik didik etmiştir. Az kaldı. Ha gayret Lavinya. Biraz sonra dere yatağından çıkıp eski köprüye çıkacaksın. Ondan sonrası kolay. Lavinia neden aramadı? Benden sonra Helen'i eve bırakacak. Sonra da kendi evine gidecekti. Yoksa daha gitmedi mi? Keşke zora da olsa onu benim evimde gecelemeye ikna etseydim. Hay Allah. E bari telefon açayım bakayım geldi mi? Hadi. Hadi aç şu telefonu ya. Aç ve ben evdeyim iyiyim de. Hadi tatlım hadi. Ay yok daha eve varmamış. Acaba başına bir iş mi geldi? Hemen Helen'i arayayım. Alo. Çok şükür. Sen elimde var mısın Helen? Ne var? Bir şey mi oldu Frens'in? Bilmiyorum. Sadece endişeliyim. Davinya beni aramadı. Beni de aramadı. Çok merak ediyorum. Normal olarak şu sıralarda evde olması gerekirdi. Az önce evini aradım ama telefona cevap veren olmadı. Ben de aradım ama açan olmadı. Siz ikiniz birlikte değil miydiniz Helen? Hep Birlikteydik. Beni evime bıraktıktan sonra kendi evine doğru yola çıktı. Kalması için ısrar ettim ama kabul etmedi. Ay şu dere yatağı. Onun evine giden o çukurun orası öyle korkunç... ...öyle ürkütücü bir yer ki... ...sakın orada başına bir iş gelmiş olmasın. Bilmiyorum... Polisi aratak mı? Bu benim de aklıma geldi ama... ...Lavinya'nın başına bir iş gelmemişse... ...polisi ayağa kaldırdık diye sonra bize kızarlar. Haklısın. O zaman biraz daha bekleyelim. Eğer hala cevap alamazsak o zaman polisi ararız. <gülüyor> tamam böyle yapalım. Eğer sen benden önce ondan haber alırsan... ...beni ara olur mu? <gülüyor> olur ararım. Hadi iyi Hadi geceler. Iyi biraz cesur olsam peşinden giderdim. Ama dışarıda kadınları öldüren bir katil varken... ...bunu nasıl yapabilirim? Burada köprünün merdivenlerini tırmanıyorum. Biraz sonra köprünün üstünde olacağım. Ondan sonra da evime giden yola gireceğim. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 sekiz, dokuz, on, on bir ve on oh, iki. Evet. evet şimdi köprüdeyim. Buradan dere yatağına ve diğer yerleri görebiliyorum. ...bir şey yok. Her şey sakin. Sanırım boşuna endişelenmişim. Evet, şimdi köprüyü geçip evime gidebilirim artık. Bu da ne? Allah kahretsin, kediymiş. Kuyruğuna basmış olacağım. Tamam, tamam, sus canım. Affedersin, seni görmedim. Ses bir Biri köprünün merdivenleri mi çıkıyor? Yoksa bana mı öyle geldi? Aa, evet, evet biri merdivenleri çıkıyor. Sakın beni takip ediyor olmasın? Sakın kadın düşmanı katil olmasın? Hadi Lavin ya durma, hemen köprüyü geç. ...peşimden gelen kim acaba? korkmaya başladım. Acaba korsam mı? Ya da bağırıp imdat mı istesem? İyi ama adamın beni takip ettiğine malum. Ya takip etmiyorsa ya o da buralarda bir yerde oturuyorsa. Hayır. Hayır koşmayacağım. Tersine burada durup onun gelmesini bekleyeceğim. Bakalım kimmiş? Çantamın içinde küçük bir makas olacaktı. Her ihtimale karşı onu almalıyım elime. Ah! Buldum işte. Hmm, şurada. Ah, evet. Eğer niyeti beni öldürmekse kendimi bu makasla korurum. Gelsin bakalım. Kimmiş görelim şunu. İşte geliyor. Başında şapkası var. Karanlıkta yüzünü seçemiyorum ki. Ah, makasım nerede? Hah. Ah tamam elimdeymiş. Salak Lavinya. Korku aklını başından almış. İşte yaklaşıyor adam. Demek buralarda oturan biriymiş. <gülüyor> İyi ki bağırıp da imdat istememişim. Yoksa rezil olacaktım. Neyse. Ben de merdivenlere inip evime gideyim. Helen ile benden telefon bekliyor. Meraktan ölmüşlerdir şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ah, o da ne? Aşağıda ilerideki ağacın önünde biri duruyor. Ya, ah, hayır. E, şimdi kayboldu. İyi ama az önce orada birinin durduğuna eminim. Yoksa bana mı öyle geldi Gitti mi acaba Keşke kızları dinleyip Onlardan birinin evinde kalsaydım Acaba adam gitti mi Oralarda bir yerde beni mi bekliyor yoksa Aşağıda hiçbir hareketlilik yok İyi ama ya tuzak kurmuşsa Birden karşıma çıkıverirse Acaba müfettişe bağırsam mı Sesimi duyar mı buradan Hay Allah ne yapsam şimdi Helen'in evine gideyim, geceyi onun yanında geçireyim. Hayır, hayır, hayır, bu iyi bir fikir değil. Kendi evim, Helen'in evinden daha yakın. Şunun şurasında ne kadar yolum kaldı ki? Köprü merdivenlerini indikten sonra 150 adım. Daha önce adımlarımı da saymıştım. Eve gitmeliyim. Hadi Lavinia, kızlara devamlı korkmadığını söylüyordun. Şimdi bunu ispat et. ...şimdilik görünürlerde kimse yok. İnebilirim. Az kaldı. Birazdan merdivenler sona erecek. Ah! Ne oluyor? Ah! kurbaymış İnanamıyorum. Of, her gün yüzlerce kez duyduğum bu sesler... ...bu gece beni korkutuyor. Ah! Korku insanı ne hale getiriyor. Allah'ım bu gece sağ salim evime gidersem söz veriyorum sana o kadın katili yakalanıncaya kadar bir daha asla evimden dışarı çıkmayacağım. İşte köprüden indim. Şimdi 150 adım sonra evimde olacağım. Saymaya başla Lavinya... 2 3 4 5 6 Hah Ama kimse yok. Kimse yok. Deliriyor muyum acaba? Belki de benim durduğumu görünce bir yere saklanmıştır. Şimdi anlarım. Hayır hayır yanılmamışım. Ayak sesi bu. Biri beni takip ediyor. Müfettiş! Müfettiş genelde misiniz? Kimse yok. Ama adım gibi eminim arkamda biri var. Her yer öyle karanlık ki kimseyi göremiyorum. Hadi Lavinia, az kaldı evine. Devam et kızım sayarken kaçta kalmıştım. Üç beş. Kahrolasıca şimdi adımlarımı saymanın sırası değil. Bir an eve eve girmeliyim. Ah, ah. Hala takip ediyor beni. Hayır durup da arkama bakmayacağım artık. Kim acaba? Sakın kuru yemişçi bilin. Benim adresimi verdiği o çizgili raci berkle elbiseli adam olmasın. Daha hızlı Levin ya. Daha hızlı kızım. Aa, aa. Allah kahretsin. Ayakkabımın topuğu kırıldı. Nereden giydim bu uzun topuklu ayakkabıyı bilmem ki. Adam bu sefer durmadı. Peşimden geliyor. Aman tanrım beni öldürecek. Hemen ayakkabılarımı çıkartıp koşmalıyım. Az kaldı. Çok az. Çok az. Birkaç metre Ondan sonra hemen eve girip kapıyı iki kere Kitlemeliyim Adama her kimse Hala peşimde Hala evime giremedim Anahtarım neredeydi? Çantamda Evet evet çantamdaydı Evet, evet işte buldum hemen kapıyı açayım Allah kahretsin Anahtar neden girmiyor kilidi Olsun ters tarafından Sokmuşum Evet, evet işte artık elimdeyim. Ah, evet, evet artık elimdeyim, güvendeyim, kurtuldum. Allahım, oh, Evde olmak ne güzel. Işığa oh, yakmadan önce pencereden bakayım. Beni izleyen biri var mı yoksa gitti mi? Onu anlamalıyım. Oh, eğer birini görürsem Müfit İşkeni diye ararım. İçeride kimse yok. Beni kimse izlememiş. Belki de ben birinin beni takip ettiğini sandım. Belki de ayak sesi, kendi ayak sesimden korktum. Korku insanın içinde derlerdi de inanmazdım. Oh. Ah, neyse, İçim rahatladı. Şimdi ışıkları yakıp önce kızları arayayım ve geldiğimi söyleyeyim. Daha sonra da kendime bir kahve. Ah, ah, ah. Hayır. Bana öldüreceksin. Me ne? Öleceksin. Öleceksin. Öleceksin. Diğerleri gibi sen de öleceksin. Ben seni alamıyorum. Geberteceğim. Seni geberteceğim. Öteki gibi nasıl kendi ellerinle boğarak öldürürsen seni de öyle öldüreceğim. ...dilin dışarı... ...Eliza'yı gördün değil mi güzelim ha? Onun dili de ağzından dışarı sarkmış. Polis! Bırak onu hemen! Yoksa tetiği çekerim. Hayır. Onu da diğerleri gibi geberticeğim. İnden! Bu oluyor! Bana bak. Son kez ısrar ediyorum. Bırakmazsan tetiği çekeceğim. Hayır. Bırakmam. Benim bu dünyadaki görevlerim bitmedi daha. Bütün kızları öldüreceğim. Hepsini! Hepsini! Geber Fahisi! Sen kaşındırın Ahbap. Al bakalım. Ah! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İyi misiniz bayanla Bey? İyi misiniz? Ah, ah, oh, az beni öldürürdü. Tam zamanında geldiniz müfettiş. Ambulans çağırmamı ister misiniz? Ah, hayır. Hayır iyiyim. Bu açında katil kimmiş görelim. Tabii. Aman tanrım. İnanamıyorum. Kuruyemişçi bil değil mi bu? Evet, ta kendisi. İnanamıyorum. Demek kadın katili bilmiş ha? Daha bugün ondan çikolata almıştım. Akşam sinemaya girmeden önce de dükkana uğrayı patlamış mısır almıştık. Beni çok beğenen çizgili lacivert elbise giyen bir adama benim adresimi verdiğimi söylemişti de kızmıştık ona. <gülüyor> bu konuda Bill size yalan söylemişti. Böyle biri hiç sormadı sizi Bayan Lavinia. A iyi, i̇yi ama Bill neden bana yalan söylesin ki? Çok basit. Eğer bu gece sizi öldürmeyi başarsaydı şüpheleri sözünü ettiği o lacivert elbiseli adama çekecek ve cinayetlerine devam edecekti. Allah kahretsin, ben de o adamın varlığına inanıp onun kadın katili olduğunu sanmış, eve gelinceye kadar da beni takip ettiğini düşünmüştüm. Aslında yanılmadınız, biri sizi takip ediyordu bayan Lavinia. Kimdi peki? Bendim. Ne? Siz miydiniz? Hı hı. Ya ama neden takip ettiniz beni? Aslında cevaplandırmanız gereken başka sorular da var. Bilim beni öldüreceğini nereden biliyordunuz? Kapım kilitli olduğu halde evime nasıl girdiniz? Hepsine cevap vereyim. Benim buraya gelmeme sebep olan arkadaşlarınız Bayan Helen Bayan Frens'indir. Sizi neden aradılar? Sinema dönüşü birbirinizden ayrıldıktan sonra onlara eve gidince kendilerini arayacağını söylemişsiniz. Ama aramayınca arkadaşlarınız başınıza bir iş geldiğinizi sanarak hmm. karakolu aramışlar. Karakolda nöbetçi memur da telsizle durumu bana bildirince ben de peşinize düştüm. Hmm. Madem öyle neden kendiniz bana göstermediniz Müfettiş? Neden gizlice arkamdan takip ettiniz söyler misiniz? Beni korkuttunuz. Bunun için sizden özür dilerim Bayan Lavinya. Ama size takip etmek <gülüyor> yerine yanınıza gelseydim, size evinize kadar götürseydim katil bizi birlikte gördüğünde kaçabilirdi. Bir dakika. Bu da ne demek oluyor? Yani siz katilin kuru yemişçi bile olduğunu biliyordunuz öyle mi? Sadece tahmin ediyorduk ama elimizde onu hakim karşısına çıkartacak bir delilimiz yoktu. Ve beni yem olarak kullanmıyorsunuz. Ya hayır hayır hayır tam olarak böyle değil. Müfettiş Kenedi, bana her şeyi biraz daha açık anlatamaz mısınız? Bakın <gülüyor> kadın katilinin önceleri yabancı olduğunu düşünmüştük. Hı hı. Ama ardından diğer cinayetleri de işleyince onun kasabadan biri olduğuna karar verdik. Sonra katilin neden bu cinayetleri işlediğini düşündük. Kurbanların ortak noktasının da ne olduğunu araştırdık. Hepsi de genç, güzel ve bekardı değil mi? Evet. Bunun üzerine gizlice kasabadaki gençler hakkında tahkikat yapmaya başladık. Neden gençler hakkında? Sonuçta katil sapığın tekiydi. Evliler de bu cinayetleri işleyemez mi? Genelde evli erkekler normal insanlardır Bayan Lavinia. Ama evlenmemiş insanlar böyle cinayetlerde ilk kuşku duyulacak kişilerdir. İyi ki katilin kurbanları erkekler değildi. Yoksa biz bekar kızlardan şüphelenirdiniz. <gülüyor> Hiç sanmıyorum. Bugüne kadar elleriyle insan boğarak seri cinayet işleyen kadın katillere pek rastlamadık. Her neyse gençler hakkında tahkikat yapmaya başladık. Özellikle kızlarla arkadaşlık açısından başarılı olamayan içine kapanık gençleri tespit ettik. Herhalde elinizdeki liste fazla uzun değildi. Zira bu kasabadaki hemen hemen bütün gençlerin bir arkadaşı var. Evet şu onun var. Ama olmayan üç beş kişi bulduk. Bunlardan biri de bilmiyorduk. Aynen öyle. Kasabanın tek psikoloğu Bayan Brown'a gittik. Başlarda bize hastalarıyla ilgili bilgi vermenin etik kurallara aykırı olduğunu söyledi. Ama kendisine dokuz kadının öldürüldüğünü ve bu sayının daha da artabileceğini söyleyince... <gülüyor> ...hastalar hakkında bize bilgi verdi tabii. Bill de Bayan Brown'ın hastaları arasındaydı, öyle mi? Evet, tam dört kere Bayan Brown'a gitmiş. Peki psikologdan neler öğrendi? Annesinin bir fahişe olduğunu, kendisinin de gayrimeşru bir ilişkiden doğduğunu, küçükken annesi tarafından çok dövüldüğünü söyledi. Bir erkek evlat için bu çok kötü. Herhalde annesinden nefret etmiştir. Elbette, bundan daha doğal bir şey de olamaz. Bill annesine nefret duyarak büyümüş. Tabii bunları öğrendikten sonra bilden iyice şüphelenmeye başladık. Şüphelendiniz ama onu suçüstü yakalayamadınız. Yakalayamadık ama kadınları onun öldürdüğünden emindik. Bütün bekar kızları annesi gibi fahişe diye damgalayarak öldürdüğüne inanmıştık. Ama yine de onu sorgulayabilirdiniz. Gerekirse zor kullanarak ona suçunu itiraf ettirebilirdiniz. Bu neye yarardı ki? Hakim önüne çıkarttığımızda bizim kendisine işkence ettiğimizi söyleyerek serbest kalırdı. Çünkü ortada ne bir şahit ne de bir delil yoktu. Kadınları eliyle bu ara öldürdüğü için ortada bir kan izi de yoktu. Doğrusu sizin için zor bir durum. Hı hı, hem de ne kadar zor. Basın üzerimize geliyor. Halk katili yakalayamadığımız için bizleri beceriksizlikle suçluyordu. Tek çaremiz onu suçüstü yakalamaktı. Pekala anlaşıldı. Ee, kapımı nasıl açtınız? <gülüyor> Hırsızlar kilitli kapıları nasıl açarsa öyle. Yani maymuncukla. Eh, bunu yaptığım için sizden çok özür dilerim bayan Lavigne. <gülüyor> Şaka mı yapıyorsunuz müfettiş? Ne özürü. Şu anda yaşıyorsam bunun size borçluyum. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Bence esas teşekkürü Helen'le ile etseniz daha iyi olur. Benim buraya yönlendirenler onlar oldu. <gülüyor> Elbette onlara da teşekkür borçluyum. Ama hayatımı siz kurtardınız. Bayan Lavinya, kızmazsanız size bir soru soracağım. Hayatımı kurtaran bir adama nasıl kızabilirim ki? Buyurun sorun. Sakın iltifat ettiğini <gülüyor> sanmayın. Ama siz bu kasabanın en güzel kızısınız. <gülüyor> o kadar da abartmayın canım. Benden güzelleri de var. Neden bugüne kadar hiç evlenmediniz? Sakın kimse evlenme teklifi etmedi demeyin inanmam buna. Sizin yarı güzelliğinizde olmayanlar bile evlenip çoluk çocuğa karıştı. Aa, <gülüyor> Aslına bakarsanız e, evlenmek isteyen çok kişi çıktı ama ben e, Sinan hiçbirini beğenmedim. Güzel olduğuma güvenerek her birine bir kusur buldum. Hiçbirini kendime yakıştıramadım. Sonra bir gün gözüme nüfus kağıdım iliştiğinde yaşımın 32 olduğunu gördüm. Ne? <gülüyor> o yaştan sonra kim evlendirdi ki benimle? Bir kadın için 32 yaş çok mu ilerlemiş bir yaş size göre? Bilmem. Genelde otuzlu yaşlar kızlar için evde kalma yaşlarıdır. Siz aynı fikirde değil misiniz? Asla. Yaşın ne önemi var ki? Ayrıca her erkeğin görüşü farklıdır. Mesela benim için kadının güzel, bakımlı olması birinci şarttır. Karşısındaki insana güven vermesi bir de cesur olması ikinci şarttır. <gülüyor> Umarım aradığınız şartlara göre birini bulursunuz. Size o kadını bulduğumu söylersem ne dersiniz? <gülüyor> bu kadar çabuk mu? Şaşılacak şey. Kimmiş bu talihli kadın? Kim olacak? Sizsiniz Bayan Lavinia. Ne? B ben? <gülüyor> şaka yapıyor olmaksınız. Biz polisler nedense pek şaka yapmayı bilmeyiz. Malum görevimiz gereği ciddi, asık yüzlü yüzdür. Aa, e, sorabilir miyim? Neden ben? Bu kasabada yüzlerce hem de benden genç bir sürü kız varken... ...neden evlenme teklifini bana yaptınız? Bu bir seçim değil Lavinia. Yazgı ya da nasip. Aa, bilmiyorum. E, bunu hiç düşünmedim. Ben alın yazısına inanırım Lavinia. Mesela örnek olarak kendimi gösterebilirim. Beş yıldır bu kasabada polis müfettişi olarak çalışıyorum. Sizi sık sık görüyordum ama ilk kez bu gece sinema dönüşü konuştuk sizinle öyle değil mi? Evet öyle. Ve bunun sıradan bir şey olmadığına inanıyorum. Ayrıca kişiliğiniz bana güven veriyor. Dirayetli, cesur biri olduğunuzu da bu hadiseler sırasında gösterdiniz. Yani e, şimdi siz bana hem de halamın üstünde bir kadın katilinin cesedi yatarken... ...evlenme teklifi mi yapıyorsunuz? Evet, aynen öyle. Ayrıca o kadın katili... ...her ne kadar bizi duymuyorsa da... ...ona bir teşekkür borçlu olduğumuzu unutmayalım. Teşekkür mü? Dokuz kadın öldüren bir sapığa ne gibi bir teşekkür borçluyuz ki? Bakın unutmayın... ...şu anda evinizde olmama o sebeptir. Yoksa sizi nasıl bu kadar yakından tanıyacaktım ki? <gülüyor> Bence cesede değil de... ...başkalarına teşekkür etsek daha iyi olacak. <gülüyor> Kimmiş onlar? <gülüyor> ...şimdi görürsünüz. Alo Ab Benim hayatım Lavinia. Hayır, hayır çok iyiyim. Gerçekten çok iyiyim. Aa, yalnız iyi değil mutluyum da. Aa, bir dakika, bir dakika. Sevgili müfettişim ne zaman evlenmeyi düşünüyor acaba? Demek teklifimi de kabul ediyorsun ha? He? Hemen, hemen. Yani şey, yarın sabah. A, a, Helen hayatım. Ben yarın evleniyorum. Frensini <gülüyor> arayıp ona da verir misin bu haberi? Aa, lütfen çığlık atma. Saatin kaç olduğundan haberin var mı? <gülüyor> Mahalleyi uyandıracaksın. Darısı başınızda evde kalmış kız kuruları. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...evlenince nerede oturacak? Senin evinde mi, benim evimde mi? Aa şey, benim evim oldukça küçük. Eğer uygun görürsen senin evinde oturabiliriz sevgilim. Ayrıca bundan böyle dere yatağını da tek başına geçmek zorunda kalmayacaksın. O zaman elini çabuk tut ve bu ceseti hemen ortadan kaldır sevgilim Müfettir. Kadın Düşmanı adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak ümidiyle hoşçakalın.